1808, numaralı konu, Abdullah bin Büs'ın nasihatleri, evet, Abdullah bin Büs şöyle buyurmuştur, müttakiler, takva sahipleri, insanların büyükleri, alimlerse önderleridir, ilin meclislerinde oturmak ibadetin ve bu insanın imanını ve bilgisini artırır, siz gece ve gündüzün üzerinden geçip gitmekte olduğu bir yol üzerinde bulunuyorsunuz, her geçen gün de sizi ecelinize biraz daha yaklaştırmaktadır, amelleriniz, hesaba çekilmeniz için bir defterde muhafaza edilmektedir. O halde sanki bir yolculuk yapacakmışsınız gibi yol hazırlığı yapınız.